Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğinin programı ben sunacağım. Uygarız Esmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Üç yıl önce meydana gelen bir kaza sonucu, milyonlarca litre ham petrolün sızdığı Meksika Körfezi'nde ortaya çıkan mikroorganizmalar, petrolü ayrıştırarak yok etmeye çalışıyor. Amerikan Kimya Derneği konferansına sunulan araştırmaya katılan Tennessee Üniversitesi'nden Terry Hazen, bu organizmaların petroldeki karbon temelli alkan moleküllerini parçalayabildiğini ve karşılarına engeller çıkmazsa, kendilerinin de petrol sızıntısına doğru ilerleyebildiklerini söyledi. Profesör Hazen'ın araştırmasındaki en yeni unsur, metanla yani petrolün en son parçalanan bileşeniyle beslenen metanotroflarla ilgili. Hazen'a göre Meksika körfesinde birden petrolün bollaşması, metanotrof nüfusunda patlamaya yol açtı. Hazen, Meksika Körfezi'nin beklenenden daha temiz olmasının, yalnızca petrolden değil, her türlü kirlilikten arınmaya başlamasının sebebinin bu olduğu görüşünde. BP'nin işlettiği petrol platformunda 2010 yılın Nisan ayında yaşanan patlamada platformda çalışan 11 kişi ölmüş, ardından 780 milyon litre ham petrolün denize yayılmasıyla tarihin en büyük çevre felaketlerinden biri meydana gelmişti. Almanya'da nükleer atıklar 36 yıldır 1000 metre derinde saklanıyor. Güvenli depolama hala araştırılıyor. Türkiye'de 1 metreye gömmek yetiyor. Radikal'den Serkan Ocağ'ın haberine göre Almanya'da 23 yıldır nükleer atıklar konusunda çalışan uzman Christian Eilinger, İzmir-Gaziyemir'de radyoaktivite içerdiği bilinen maddelerin fabrika arazisine toprağa gömülmesinin açık bir tehlike olduğunu söyledi. Nükleer atıklara çözüm bulabilmek için Almanya uzun yıllardır çalışıyor. Gorleben'de yaklaşık 1000 metre altındaki bir tuz madeninde en tehlikeli atık sınıfındaki radyoaktif maddeleri kalıcı olarak saklayabilmek için araştırmalar devam ediyor. Ancak 36 yıl geçmesine rağmen hala atıklara bir çözüm bulunamadı. Almanya'da düşük ve orta seviyede radyoaktivite içeren atıklar yerin 500-750 metre altında tuz madenine gömülüyor. i̇zmir Gaziemir'de fabrika arazisine gömülen atıklarla ilgili yapılan tek şeyin üstüne toprak atmak olduğu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir sonu önergesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziemir'de ise 60 yıldan fazla kurşun üreten fabrikanın gömdüğü zehirli atıklarla ilgili Nükleer karşıtı platformun İzmir bileşenleri, fabrikanın sahipleri ve herhangi bir işlem yapılmayan sorumlu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uluslu 30 şirketi iklim değişikliği ile ilgili ortak mücadele edeceklerini bildiren bir deklarasyon yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya önderliğinin iklim değişikliği mücadelesinde de geçerli olması gerektiğini vurgulandığı metinde, politik karar alıcıların harekete geçmesini beklemeden, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine engel olmak için, hep birlikte hareket edilmesinin elzem olduğu belirtiliyor. Deklarasyon Business for Innovative Climate and Energy Policy yani BSEP tarafından yayınlandı. BSEP, iklim ve enerji politikaları üzerinde yenilikçi adımlar atılmasını savunan ve iklim değişikliğiyle ilgili uyumlu bir ekonomik büyüme benimsenmesi gerektiğini savunan şirketlerin birleştiği bir platform. Üyeleri arasında Levi's, Starbucks, Gap gibi çok uluslu firmalar bulunuyor. Manifestoda temiz enerji kullanımının teşviki, karbon salımları düşürülmesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak vurgusu ve birlikte hareket etme gerekliliği vurgulanıyor. BISEP Başkanı Anne Kelly, iklim değişikliği düzenlemelerini ve politikaları ekonomik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Deklarasyona imza atan firmalar karbon salımlarını azaltacak adımlar atacaklarını tahattüt ediyor ve Washington'ı da göreve çağırıyor. Dünyada hızla yayılan Chitaslow yani sakin şehir ağına Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesi de katıldı. Halfe'ti böylece sakin şehir ağına Güneydoğu'dan katılan ilk şehir oldu. Türkiye'yi Chitaslow ile tanıştıran Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyar, Halfe'ti'nin sakin şehir olduğunu beyan eden beratı almasıyla Türkiye'nin 2009 yılında Seferihisar'ın üyesiyle tanıştığı Chitaslow ağına dahil olan kent sayısı 9'a çıktı. Diğer Türkiye'li sakin şehirlerse sırasıyla Seferihisar, Gökçeada, Vize, Perşembe Yeni Pazar, Taraklı, Yalvaç ve Akyaka. Hafeti İçtaslov ağına katılmak için Aralık ayında başvuru yapmıştı. Yalova'da 2009 yılında kaçak olarak inşaatına başlanılan kömür yakıtlı termik santrale ilgili olarak Taşköprü Belde Belediye Başkanı Şaban Ertan ve Belediye Meclis üyelerinin yargılanması sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izni sonrasında açılan kamu davasında yerel yöneticiler ruhsatsız olarak kömür yakıtlı termik santral inşaatının başlamasına göz yumdukları ve imar planlarını da Ruhsat verdikten sonra onayladıkları için görevi kötüye kullanmaktan yargı önündeler. 9. Celsesi birkaç gün önce görülen davada hakim bağlantılı gördüğü tema'nın imar planı iptal davasının sonucunun beklenmesine karar verdi. Tema ilkinde iptal ettirdiği, ikinci kez bakanlık tarafından onaylanan santralin işlendiği alt ölçekli imar planlarının iptali için dava açmıştı. İki yıldır süren her iki davanın yanı sıra 4 yıl önce açılan termik santral çet iptal davası bile henüz Danıştay 14. dairedeki dosya dolabından çıkmış değil. Fay bu termik santrale ile ilgili süreçler 4 yıldır Yalovalı çevrecilerin tüm karşı çıkmalarına rağmen ilgi çekici bir şekilde devam ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.